アオズビー・ラーメンのシェイターン・ラジーン・ビスミル・ラーメン・ラヒーン・イン・アンド・リ・ラーヒー・ナハマド・ウォー・ナ ن タイン・ウォー・ナスタフィル・ウォー・ナオズビー・ラーヒー・ミン・シュー・ウォー・アンフォス・ナワ・シェイアー・ ا マー ا ナメ ي ユーディ・ヒー・ラー・ファラ・ د ディ・ララ・ハマン・ユーデ ه ファラ・ハディ・ラ・アラ・アシャドゥー・ラ・エラ・アイ・ラ・ラ・ラ・ラ・ラ・ラ・ラ・ラ・ラ・ラ・ラ・ラ・ラ・ラ・ラ・ラ・ラ・ラ・シャリー・カ・ラ・ د アシャドゥ・アン・モハマダン・アブ・アブドヌ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 よ ص ل ح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أ م ا ما بعد ف إ ن أ ص د ق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر ا ل أ م, م و ر محتثاتها وكل م ح ت ث ة ت بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار وبعد アラハンセラム、ラハメティベベレケティ、ウィザルゾーソン。イマンボカリ、ラハマ e オーラハ e アラカディスティネビラリエゲティディアルアドブルムフレットアドキタブムズオコマヤ、デシャヘッメデバ y デューズ、ボギニ a ィバリレイ、ユデュー e エリ l キー。 Okuduğumuzu anlayan, anladığı ile amel eden ve insanlara da bunu anlatan, davet eden insanlardan Müslümanlardan eylesin.、Evet. Kardeşlerim hakikaten öğrendiğimiz şeylerle amel etmek önemlidir. Çünkü öğrendiğimiz zaman artık bu bizim lehimize ya da aleyhimizedir. Yani öğrendiğimiz şey artık bizim için nedir? Mesuldür, sorulacaktır. Muhakkak o şeylerle amel etmek. bizim için vazgeçilmez bir şeydir. Evet, 752 numaralı rivayet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sen ibli ebi vakası şöyle dedi. Allah rüzensin varak yaptığı her harcamadan dolayı bu hafta bir haklatını dursun. Hatta hanımın ağrını koyduğun bir haklatı bile. Evet. Kardeşlerim <gülüyor> Ameller niyetlere göredir hadisini açıklayan、e, aslında rivayetlerden bir tanesi. İnsan infak olarak hayır adına yaptığı her şey ve yaptığı her amel hangi niyete göre yapılır ise ancak niyet ettiğinin sevabını alacaktır. Çünkü Burada da geçtiği gibi ve daha önceki rivayetlerde de geçtiği gibi eğer bir insan kendi ailesine, çoluğuna, çocuğuna, hanımı, ailesine yaptığı bir harcama bile eğer bununla Allah Azze ve Celle'nin rızasını kast eder ise, bu niyetle yapar ise bu bile ne, nedir? Kendisi için bir sadakadır, bir ecirdir, sevaptır. Normalde bir erkeğin ailesine karşı görevi nedir? Bir aile reisi olarak ailesinin geçimini sağlamaktır. Bunun için helal yolda çalışmaktır, helal rızık talep etmektir. Böyle olmasına rağmen eğer siz onunla yani ailenize harcadığınız para ile nafaka işte aldığınız elbise veya yiyecek yiyecek neyse hepsini eğer Allah rızası için yaparsanız Bunda bile sizin için ecir vardır. Bu bir sadakadır buyuruyor. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Bu hadise baktığımız zaman mübah olan bazı şeyler vardır. Yani yapıldığında ne sevap ne de herhangi bir günah olmayan şeyler. Bunun içerisine yemeğe yedir,、e, uykudur vesaire ne yapılabilir? Katılabilir.、E, Böyle bir şeyde bu rivayette İnsan diyor Allah rızası için yaptığı her şeyde muhakkak ecir alır. Hatta öyle ki diyor sofradan bir yemek alıp bir lokma alıp hanımının ağzına ikram etmesi bile bir sadakadır buyuruyor. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Yani bakıldığı zaman aile içi bir şey yapar. Kişinin hanımına veya hanımının kişine yaptığı bir ikram, bir birbirleriyle oynama vesaire gibi şeyler mübah olan şeyler ama bununla bile Allah'ın rızası umulur ise bunda bile bir ecir vardır buyuruyor. Ama kasıt ne burada Allah'ın rızası talep edilecek kardeşlerim. Eğer niyet bu olur ise. Allah Azze ve Celle o mübah olan yani yaptığınızda normalde hiçbir sevap beklemediğiniz bir şeyde bile ne yapabiliyorsunuz Allah Azze ve Celle size sevap veriyor. Tıpkı bunun gibi kardeşlerim eğer bir insan yaptığı şeyde Allah'ın rızasını、e, gözetiyor ise tıpkı insan yemek yemek nedir yemek fıtrî bir ihtiyaçtır. İnsan yemediği zaman ne yapar? Hayati melekesini kaybeder. Hastalanıp ve ta ki ölüme kadar götürür. Ama siz bunu Allah rızası için yerseniz yani niyetiniz şu vücudum daha kuvvetlensin ve Allah Hazreti Celle'ye daha iyi ibadet edebileyim kastıyla yemek yerseniz bunda bile sizin için ne vardır? Ecir vardır. Çünkü bu hadis bunu gösteriyor. Tıpkı uykuda da bir ecir vardır, sevap vardır. Neden? Neden? Uyuduğunuz zaman insan uykusunu iyi aldığı zaman ibadette ne olur? Daha neşit olur, daha kendini güçlü kuvvetli hisseder. Eğer bu maksatla uyursanız inanın bunda bile ne vardır? Sizin için bir ecir vardır. Tıpkı Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın bu hadiste de belirttiği gibi insanın diyor Allah rızası için Anımına bir lokma ikram etmesi bile ne vardır sizin için ecir vardır. Eğer Allah Azze ve Celle'nin rızasını talep ederseniz. Dinimiz bu kadar geniş. Allah Azze ve Celle kullarına karşı bu kadar merhametli. Sadece de niyetiniz sali olsun kardeşler. Niyetiniz Allah Azze ve Celle'nin rızası olsun. Hani bir hadiste diyor ya Allah Rasulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem <gülüyor> müminin işine şaşılır diyor. Çünkü müminin 私たちの死を見つけたのは、私たちの死を見つけたのは、私たちの死を見つけたのは、私たちの死を見つけたのは、私たちの死を見つけたのは、私たちの死を見つけたのは、私たちの死を見つけたのは、私たち o 死を見つけたのは、私たちの死を見つけたのは、私たちの死を見つけたのは、私たちの死を見つけたのは、私たちの死を見つけた。私たちの死を見つけたのは、私たちの死を見つけた。 Onlara ecir üstüne, sevap üstüne sevap veriyor. Ne mükemmel verdiğine sahibiz ki Allah Azze ve Celle'ye ne kadar şükretsek az ki bizi böyle bir şerefli bir din ile bizi şereflendirmiş. Allah'ımıza ne kadar hamd etsek azdır kardeşlerim. Allah'ımıza hamdü sena Allah'a resulü. Elhamdülillahi rabbil alemin. Yani düşünün uykunuzdan bile Allah Azze ve Celle'den ecir bekleyebiliyorsunuz. Yediğiniz yemeğinizden ne yapıyorsunuz? Allah Azze ve Celle'den Ee, ecir bekliyorsunuz. Hatta diyor insanın hanımıyla zevce-i münasebeti bile ne vardır? Ecir vardır. Şahabeler şaşırır. Allah'ım da söylüyor. İnsan diyor hanımına yaklaşacak, bugünden ecir alacak, sadaka olacak öyle mi diyor. Peki diyor aynı şeyi haram yolla yapsaydı, zina etseydi Allah korusun bu haram olmayacak mıydı diyor. İşte bunda bile ne vardır? Ecir vardır diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Yani insanın fıtri ihtiyaçlarını giderdiği şeylerde bile eğer Allah'ın rızasını gözetirseniz sevap üstüne sevap var kardeşlerim. Allah hepimize hayır versin, niyetlerini doğru kılan ve sırf yaptığı şey ne olursa olsun sırf Allah rızası için yapan kullarından eylesin. Allah merhametlilerin en merhametlisidir. yarın kıyamet günü kişiye denilse ki seni anne ve babanın mı hesaba çekmesini istersiniz yoksa Allah'ın mı hesaba çekmesini istersiniz sorusu dersiniz ki deriz ki ya Rabbi seni beni sen hesaba çek anne baba değil çünkü sen merhametlilerin en merhametlisisin Allah bize kendisini hakkıyla Kul olan e, kullarından e, müminlerden eylesin. Amin. Evet. 753. Gecenin üçte biri kalınca dua etmek. Ebu Hureyle radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "90'luklardan <gülüyor> münezze ve yüce olan Rabbimiz her gece gecenin son üçte biri kalınca en yakın göğe iner de şöyle buyurdu. <gülüyor> Bana dua eden yok mu? Onun duyasını kabul edeyim. Benden isteyen yok mu? Ona vereyim. Benden mağfiret dileyen yok mu? Onun günahlarını örteyim. Evet. Allah razı olsun. Bu haritede gelen rivayet kardeşlerim çok önemli bir rivayet ki、e, sadece selef çizgisine sahip olan Müslümanlar dışında birçok grup、e, mütezile gibi, cehmiye gibi birçok grup maalesef Allah Azze ve Celle'nin Nuzul etmesi yani、e, gecenin son üçte biri kaldığı zaman dünya semasına inmesi iniş、e, sıfatını inkar ederler muhtezile ve cehmiye sadece ve sadece ki bunların dışında dört imam dediğimiz dört mesep imamı ve diğer bütün selef alimleri içerisinde bu konuda hiçbir、e, ihtilaf yoktur kardeşlerim selef imamları şuna iman eder ki Allah Azze ve Celle gecenin son üçte biri kaldığı zaman dünya semasına iner. Nasıl, ne şekilde Allahu alem. Yani kendi azametine, şerefine,、e, celaline, kemaline yakışır bir şekilde Allah Azze ve Celle dünya semasına iner. Peki ne buyurur? Bakın biraz öncekine、e, gene bir olarak aynı şey de. Allah Azza wa Jalla كلنا なか m a d ル l メッティ。 Onu bağışlayacağım. İnsan bundan, yani bunun dışında ne ister kardeşlerim? İsteyin, Allah'a dua edin. Allah duanıza icabet etsin. Allah'tan isteyin, Allah istediğinizi versin. Allah'tan mağfiret dileyin, bağışlanma dileyin. Allah sizi bağışlasın. Bundan başka insan ne ister kardeşlerim? Dua edildiğinde icabet eden Allah, İstenildiğinde veren Allah, bağışlanma dilediğinde, tövbe dilediğinde bağışlayan Allah Azze ve Celle. Ve bütün bu imkanları kuluna ne yapıyor? Veriyor Allah Azze ve Celle.、Ya、yok mu diyor, yok mu? Yok mu istiğfar eden, yok mu dua eden, yok mu bir şey isteyen? Ve Allah Azze ve Celle hep bizi ne yapıyor? Bu tür şeylere teşvik ediyor. Dua edin, isteyin, istiğfar edin. Tövbe edin. Niye? Çünkü hepiniz günahkarsınız. Hepimiz günahkarsız. Hepimiz hata ehliyiz. Öyleyse Allah'a istiğfar edin. Allah'tan bağışlanma dileyin ki Allah sizi bağışlasın. Şimdi gerçekten vakit olarak bakıldığı zaman şerefli bir vakit. Yani birçok insanın uyuduğu, kalkmak istese bile Kalkmakta çok zorlandığı bir vakit. Hele hele de yazın gündüzlerin çok uzun, gecelerin çok kısa olduğu bir vakti düşünün ki ezan en son vakit on buçukta okunur. Yani bir Müslüman normalde on buçuk ya da on birden önce mümkünde ne yapamaz, yatabaz yani normal şartlarda söylüyorum ve beşte de ne yapması ezan vakti girer dört buçukta. Yani çok kısa bir vakit. O vakitte hakikaten zordur Müslümanın bir insanın katması. Ama böyle bir şerefe nahl olabilmek için ki İmam Ahmed bin Hamdun rahimullahın dediği gibi kış mevsimi müminin baharıdır dır İmam Ahmed rahimullah. Çünkü geceler uzundur. Ne yapar? Tehcit namazı kılabilir. Bu vakti yakalayabilir. Düşünün şu anda altı buçukta vakit giriyor yedi de ezan okanıyor. 8'de güneş doğuyor. Yani bir insan、e, ne dedim? 7'de ezan okunuyor. Normalde 6.30'da 6'da kalksa bu vakti çok rahat kalk, yatkalayabilir.、Ki、şu anda 7'de, 7.30'da yedi ne yapılıyor? 7'de ezan okunuyor. Yatsı ezan okunuyor. Allah hepimize hayır versin kardeşlerim. Dediğimiz gibi maalesef birçok insanın gaflette, derin uykuda olduğu, hele de böyle rahat bir hayat yaşayan bir çoğu kimsenin bu vakitte hakikaten、e, şey yapması, değerlendirmesi hakikaten zordur ama yapabilen için hakikaten güzel bir olay. Çünkü duasına icabet, istediğini verme ve bağışlanma dilediği zaman Bağışlandığı bir vakit Allah hepimize hayır versin bu vakitleri、e, değerlendirenlere den elesir inşaallah. Evet、e, demek ki Allah Azze ve Celle bu vakitte Müslümanları neye、e, dua etmeye、e, teşvik ediyor ki bir Müslümanın da muhakkak bunda、e, ciddiyet olması、e, kendini buna göre hazırlaması ve Rabbine karşı ihlaslı olması gerekir. Bu birinci mesele kardeşlerim. Yok mu dua eden, duasına icabet edeyim. Yok mu bir şey isteyen, istediğini vereyim. Yok mu bağışlanma dileyen, onu bağışlayayım. Bir ikinci mesele dediğimiz gibi nüzul meselesi. Yani Allah Azze ve Celle'nin yedi kat semanın üzerinden dünyaya en yakın olan semaya inmesi meselesi. Ki bununla alakalı İsa ibn-i Rahve、e, rahimuhullahi. bir meselesini anlatıyor. Bidat ehli İbrahim bin Salih'le、e, Emir Abdullah İbni Tahir'in karşısında、e, buluşuyorlar. Emir, o bölgenin emiri kendisine İshak İbn Rahevey ki Selefin imamlarındandır rahimahullah. Nüzul ile alakalı yani Allah Azze ve Celle'nin dünya semasına inmesiyle alakalı hadisleri söylüyor. Ben de diyor hadisleri söyledim ve bunun üzerine bu İbrahim denilen, İbn-i Salih denilen müptedi, bir atış kimse diyor ki, ben gökten inen bir Rabbi inkar ediyorum diyor. Bunun üzerine İbrahim,、e, İshak İbn-i Rahim, Rahimullah diyor ki, Âmentu bi Rabbin yef'alü mâ yeşâ. Ben dilediğini yapan Rabbe iman ettim diyor. Ve bu konuda hem Mu'tezile dediğimiz, hem de Cehmiye dediğimiz fırka, Allah Azze ve Celle'nin inmesi ve çıkması meselesini, nüzul ve suud dediğimiz meseleyi inkar ederler. Ama selefimiz onlara en güzel cevabı vermişlerdir ki,、e, bu konuda bu Fudayl ibn-i İyad rahimahullah'ın onlara cevabıdır. Yani cehmiyeye imanıdır. Adam diyor ki ben inen ve yükselen bir Rabbi inkar ediyorum, böyle bir Rabbe iman etmiyorum. Yani Rabb'in böyle bir sıfatı yoktur diye inkar ederken o da ben her şeyi Rapa, yapan, istediğini, dilediğini yapan Rab'be iman ettim. Söylenilecek hakikaten en güzel söz bu kardeşlerim. Âmântu bi Rabbin yef'alû mâ yeşâ. Ben dilediğini yapan Rab'be iman ettim. Vesselam. Ki sahabenin, ehli sünnetin nüzul dediğimiz hâbıdır. Allah Azze ve Celle'nin Dünya semasına inme sıfatiyle alakalı nasıl iner diye bir soru sormamışlardır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve ssellem Allah Azze ve Celle Dünya semasına gecenin son üçte biri kaldığı zaman iner demiştir. Biz de iman ettik, işittik, itaat ettik. Sadece bununla değil aslında bu imanın getirdiği bir şey. Peki bunu inkar neyi gerektirir biliyor musunuz kardeşlerim? Neden insanı mahzun kılar? Allah kim dua eder, duasına icabet ederim? Kim bir şey ister, istediğini vereyim. Kim bağışlanma ister, onu bağışlayayım. İşte bu sıfatı inkar eden bir insan bütün bu şereften, bütün bu ikramdan yoksun kalır. Adam zaten inanmıyor. Biz iman ederiz elhamdülillah. Yapabilirsek ne mutlu. Ben dilediğinin yapan Rabb'e iman ediyorum. Ben iman ediyorum ki Allah Hazreti ve Cenle gecenin son üçte biri kaldığı zaman dünyas emasına iner. Kim dua ediyorsa ben onun duasını icabet ederim. Kim bir şey istiyorsa istediyini veririm. Kim benden bağışlanma diliyorsa onu bağışlarım diyen Rabb'e iman ettim. İnşallah bu hadislerde. amel edenlerden oluruz kardeşlerim. Önemli bir şey, çünkü inkar gördüğünüz gibi ne kadar nimetten mahzun kalmasına sebep oluyor kardeşlerim. Mahrum kalmasına sebep oluyor. Allah Azze ve Celle hepimize、e, hayır versin. İnşallah bu vakitleri değerlendiren kullarından eylesin. Ki bu gibi sıfatlar biliyorsunuz Ehl-i Sünnet vel Cemaatin itikadı bunu zahiri üzere almaktır. Olduğu gibi kabul etmektir. Nasıl アメントビラビンヤフアルマヤシャーベンディレディレラバンラバエマネット。バスサラ。アラハピミザファイルバーシン。Ben, Allah Resulü Salallahu Aleyhi ve Ssalem'den güneş doğmadan önce Mina'ya gitmek için izin istedi. Çünkü sevde iri yapılı ve ağır hareket eden bir kadındı. Allah Resulü Salallahu Aleyhi ve Ssalem ona izin verdi. Evet, kardeşlerim burada da iki mesele var. Birincisi ee, daha önce gıybetle alakalı meseleleri işledik. Kardeşlerim gıybet bir kimse duyduğu zaman arkasından konuştuğunuzda ve o da onu duyduğun zaman hoşuna gitmiyorsa ki bir insan söylediği lafın o kardeşinin hoşuna gelip gitmeyeceğini bilir kardeşlerim yani onun hakkında kötü mu konuşuyor iyi mu konuşuyor insanın kendisi çok iyi bilir bunu o yüzden zaten gıybettir bunun adı yani o kişi bunu duyduğunda hoşuna gitmeyeceğini çok iyi bilir kendisi o yüzden Allah Resulü Sallallahu Aleyhi Vesselam gıybetin tanımını Yaparken kardeşinin hakkında onun olmadığı bir ortamda onun hoşlanmadığı bir sözü söylemektir. Bu söz yalan değildir. Doğrudur ama kardeşinin hoşuna gitmediği zaman bunun adı gıybettir. Şimdi burada <gülüyor> İmam Bukhari rahimullah bu hadisi getirerek gıybet maksadıyla değil, sırf insanların işte kel, uzun, kısa veya ne bileyim kör, Veya neyse topal vesaire gibi、e, abraş gibi vesaire gibi gıybet maksadıyla onun vasfını özelliğini söylemek gıybete ne yapmaz girmez. Ve sırf bunun için bu hadisi ne yapıyor serdediyor getiriyor İmam Bukhari rahimahullah ki burada、e, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin pak zevcelerinden müminlerin annelerinden bir tanesi olan Sevde radıyallahu anha Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme Müzdelife gecesi yani hac yaparken Arafat'tan sonra Müzdelife gelir ki Arafat、e, bayramından bir gün önce yani Arefe günü Arafat dediğimiz bölgede birleşilir orada vakfe yapılır Allah Azze ve Celle'ye dua edilip güneş battıktan sonra Müzelife denilen mintikada、e, toplanıl e, bir araya oraya gidilir intikal edilir orada akşam ve yatsınamazı cem edilerek ve kısaltalara kılınır orası müzelifedir hadi yapan kardeşlerimiz bilirler sevderadiya Allahu anha Allah resulü salallahu anhaley veselime gelip orada gecelemeyp hemen tekrar mineye dönmek için İzin istiyor ki orada da ne vardır? Bayramın birinci günü taşlama yapılır, saç trase edilir, kurban kesilir, kâbe tavaf edilir, safa ile merve arasında say yapılır. Bayramın birinci günü yapılan kurban günü hacda yapılan ameller. Ki diyor ki sahabe çünkü Allah Rasulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in hanımı sevde ağır yani kilolu ve Yavaş hareket eden birisi olduğu için o grubu da yavaşlatmak istemediğinden dolayı bunu izin istedi Allah Rasulü Salallahu Aleyhi Ve Sellem de izin verdi. Buradaki şahidimiz biraz önce anlattığım gibi gıbet meselesinde insanların kızmayacağ şekilde vasfını söylemesi, hani biz diyoruz akel falanca kardeşimiz bu onun için bir ayıp değildir. Biz ha vasfını söylüyoruz. Ee, bu da gıybete girmez. İnşallah tabii küçümsenmediği ve onunla alayvari、e, olmadığı müddetçe. Bunu da insan kendisi bilir zaten. Allah hepimize、e, hayır versin kardeşlerim. Yani bir hacete binaen uzun, kısa, şişman, zayıf vesairede alay konusu olmadığı müddetçe, alayvari olmadığı müddetçe herhangi bir sıkıntı yoktur. Bu da gıybete girmez. Evet、e, 757- Bir olayı anlatmakta sakınca görmeyen kimse, İbn-i Mesud radıyallahu anha şöyle demiştir. İrani denilen yerde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Huneyn savaşından elde edilen ganimetleri paylaştırdığında savaşa katılan mücahidler ganimet paylarını almak için peygamberin yanında kalabalık oluşturdular. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah sallallahu aleyhi ve sellem. Kullarından bir kulunu peygamber olarak bir topluma gönderdi de o toplum onu yalanladılar ve yaramadılar. O peygamber alındaki kalınları silerek şöyle diyordu. Allah'ım kavmimin günahlarını bağışla. Çünkü onlar gerçeği bilmiyorlar. Abdullah ibn-i Mesud razıallahu anha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sanki alındaki teri siler gibi o peygamberi anlatırken görür gibiyim dedi. Evet. Kardeşlerim, Cirane bölgesi Mekke ile,、e, Mekke ile... Taif arasında bir sunun suyun olduğu bölgenin adıdır. Şu anda orada bir mahalle mi köy şeklinde bir belde haline gelmiştir ki Mekkiye daha yakın bir bölgedir. Bazen oradan umre yapmak isteyenler Ciran'a bölgesine gidip çünkü harem çizgisi dışındadır. Oradan tekrar、e, ihrama girerler. Gidenler bilir. Şimdi Allah Rasulü Salallahu Aleyhi Vesselam eski Ümmetlerden bir peygamberin durumunu hikâye ediyor, onu anlatıyor. Geliyor o peygamber insanlara Allah insanları Allah'a tevhide davet ediyor. Bu insanlar hem onu yalanlıyorlar hem de taşla, sopayla neyse onun kafasını kırıyorlar, kafasına kanatıyorlar ve o peygamber bakın. Bu zulümü gördüğü halde onlardan sopa yediği halde kafası kanadığı halde gözünden diyor kanı siliyor ve bir taraftan da diyor ki diyor Allah'ım kavmimi bağışla çünkü onlar bilmiyorlar. Ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin de yaptığı bir şeydi bu. Kavmine hiçbir zaman beddua etmedi kardeşlerim. Çok nadirdir bir ikiyi geçmez. Hele bir gün Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem, kavminden Kureishi İslam'a davetinden artık、e, zorlanıyor insanlar kabul etmiyor ve Allah Rasulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem kabul edilir ümidiyle taife gidiyor ve maalesef oradan da eli boş dönüyor oran insanları Allah Rasulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem'i inkar ediyor yalanlıyor ve çoluklarına çocuklarına onu taşlatıyor ve Mekke'ye geri dönerken. Cibrael aleyhisselam Cibrael aleyhisselam geliyor ve diyor ki ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sallam şu anda yanımda diyor dağlarla görevli dağlardan sorumlu melek vardır ve dünyaya ilk defa gelmişler bu diyor ve eğer sen dilersen şu iki dağı Mekken'in yanındaki iki dağı onların üzerine dilersen geçili verecek diyor. Bu nüzene. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hayır diyor. Ben ümit ederim ki bu insanların neslinden Allah'ı birleyen, Allah'a iman eden bir nesil çıkar diyor. Eğer gerçekten dileseydi peygamber orada, orada melek hazır. Eğer peygamber tamam deseydi ne yapacaktı o melek? Kanadıyla o iki dağı Mekke ehlinin üzerine geçiriverecekti. Ama tıpkı buradaki peygamberin yaptığı gibi onlar bilmiyorlar. Diyerek merhamet peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem وَمَا أَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ Biz seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik. Ve o merhametiyle Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hayırdır. Allah bize bizi ona hakkıyla ümmet olanlardan eylesin. Ve Allah Rasulü Salallahu Aleyhi ve Sellemin ümmetinin yani kendi kavminin azalarına sabrettiği daha nicede vakalar var kardeşlerim, kardeşlerim. Allah hepimize hayır versin. Er iman varsa imtihan vardır. İnsan imanın nisbetinde imtihana tutulur. Allah Azze ve Celle hepimize hayır versin kardeşlerim. Evet. E, 758 numaralı rivayet, zayıf kardeşlerim. 759 <gülüyor> mi? 758 sana mı bek geldin? Okumuş muydun? <gülüyor> Bazen şu oluyor, insan okuyor, hazırlanıyor. Ben tam zayıf deyince adam <gülüyor> kalıveriyor. <orada. gülüyor> evet, 759. Kişinin insanlar helak, helak oldu demesi. Ebu Hureyla'dan radıyallahu anh'a rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kişinin insanlar helak oldu dediğini duyarsan bil ki o insanların en çok helak olanıdır. Evet aslında önemli bir rivayet kardeşlerim. Tabi ki hepsi önemli ama günümüze de ışık tutan bir rivayet olması hasebiyle önemini anlayabiliyor. Oradan geliyor. Şimdi、e, burada insanları aslında zemmetme vardır, onları yerme vardır. Ve hadisin geneline baktığımız zaman bir、e, eleştiri söz konusu. Şimdi burada bir insan kendi nefsini öne çıkarıp bir iftihar, bir büyüklenme gördüğü zaman. Başkalarının ne yapap hep yerer. İnsanlar helak oldu, insanlar şöyle bozuldu, insanlar böyle oldu gibi ne yapar? Laflar ee, ederler ve onların kötülüklerini zikrederler. İnsanlar şöyle dinden ayrıldı, insanlar böyle dinden ayrıldı. Ama kendisi haline baktığın zaman belki de kendisi o insanların durumundan çok daha kötü bir durumdadır. Şimdi kardeşlerim burada. Ee, Aslında dediğimiz gibi bir eleştirme söz konusu. Ve insan bir şeyi eleştirirken muhakkak yapıcı olmalıdır, yıkıcı olmamalıdır. Bir şeyi eleştirirken eğer onu yerme olarak veya ıslah adına eleştirmezseniz muhakkak o insanı kötü olma, daha da başarısız olma adına yardımcı olmuş olursunuz. İnsanlar bugün niye dinlerinden uzaklaştırdılar, niye böyle başlarına şu geliyor, niye bu şekilde geliyor... Ama kendi hayatına baktığımız zaman ne İslamdan bir、e, haberi var, ne doğru bir menhec üzere, ne akılselim bir、e, akide üzere, sağlam bir akide üzere, ne de sağlam bir amel üzere olmayan insanlar bugün ne yapabiliyor kalkıp bir ümmeti tenki dedip eleştirebiliyorlar. Ama kendi haline baktığı zaman ne bir davet, ne bir amel, ne bir ihtikat hiçbir şey nedir kendi hayatında göremiyorsunuz. Bugün maalesef ümmetin hali tabii ki acınacak bir durumdadır. Ama eğer sahih bir akide değil,、e, sahip değilseniz, iyi bir amel sahibi değilseniz, meneciniz gittiğiniz yol selefin yolu değilse, daha bir çok şey bizim başımıza gelecektir kardeşlerim. Biz öyle bir kavmimiz kavmiz ki diyor Hz. Ömer radıyallahu an azza nallahu bil İslam Allah bizi İslamla şerefle kıldı. Ama biz ne zamanki İslamı terk eder ise işte Allah bizi o zaman zelil ve hakireyler. Ne zaman bu ümmet İslam'a dört elle sarıldı Allah Azze ve Celle onları şerefle kıldı, dünyanın hakime kıldı, bütün kâinîmetleri ayaklarına serdi. Ama ne zaman dünyaya daldılar, ne zaman dünya malıyla meşgul oldular, dünya malı, malı kendileri sevindirir oldu. ve ahireti unutup ölümü kerih gördük işte maalesef bugünkü duruma düştük kardeşlerim Allah hepimize hayır versin Allah o ezdeti şerefi hepimize tekrardan tatlırsın inşallah tamam bu kadar yeter inşallah bugünlük Allah hepimize hayır versin Allah Azze ve Celle hakkı hak bilip hakkı tabi olan bahtılı da bahtil bilip bahtildan sakının kullarından elesin Allahım seni sevmeyi seni sevenleri sevmeyi senin sevgine yaklaştıracak her ameli sevmeyi bizlere nasibeyle hem bize hem dünyada iyilik ver hem de、e, ahirette iyilik veriyor ve bizi cehennem azabından koru yarabbi biz nefislerimce çok zulmettik eğer sen bizi bağışlamazsan hüsrana uğrayanlardan oluruz bizi katından bir mahferetiyle bağışla. رب ا ل ع ا ل い ي す。